Bismillahirrahmanirrahim. Kutlu Cihanımız, Efendimizin, Hacı Ef'adi Elbili ebemizin yerine geçme hali olmuş. Etrafta böyle halife olan yerleri geziyormuş. İçmece var şurada gönü verince bu yanlar. Orada içmeceye gelmiş, Kederime mektup yazmış, o daim... ...luktan gelir misiniz diye. Mektubu da bir olmamış. Vermediklerini Bilmedi, de bilmiş. Şimdi gelirdi demiş. Hı, bir şey aramaya başlamış efendim, bir... ...kidesiyle beni bir götüren olur mu? Yahyali'ye gideceğim, diyoruz, Bir kibar efendi... Uza'nın Eşkiler Köyü'nde eşki Ali Adiller, bir de adam demiş ki ben götürüyorum hocam ben de seni. Kiresini, bilir misin? Bir atım var, bir de merkebim var. İsmim ne Ali, pek ne alemce, efendim. Nasıl mı çıkalım? Yani ne kadar da içeceğim ben içmeye, öğlenen sonra Gidelim, Yahyalı'ya yetiştirdim seni inşallah, peki hanı ama ben ata bineceğim, sen de merkebe bineceksin demiş efendimiz, peki nasıl dersen öyle olsun demiş. Geldik diyor köprünün başına diyor, alamcadan alıyorum ben ifadeyi şimdi, efendimiz haber bunları, geldik diyor atı çektim diyor, üzengisini tuttum, buyur. Nereye Ali efendi, biz ne mi inecektik ki? Yo, seni merkebeye bindirip de ben şeye binmeye hayal ederim. Sen herhalde bir ulemadan kimsesin. Bilmiyorum diyor. İsminiz ne? Sami. Alhanalı Sami efendi misiniz? Evet. Ooo, diyor. Yani az biliyor Ali amcağısını. Şeyh'in duymatını diye az biliyor. Lakin biraz kafa çalışan. Adam, tepenimizi ata bindiriyor. Devam ediyorlar şimdi. Yola devam ediyorlar evet, Bizim, Bizim büyük mahtum Hacı Mustafa Hoca. Taşkaki caminin birinde imam. <Gülüyor> Geliyor diyor, önünde at, ben de giriyor, toz biraz bastırıyor bana. Hoca efendi, buyur hala diyor, diyor. arkadaş diyorum diyor. Yolculuk diyor. Yolculukta usul, atlı geriden gelir, merkepli ileriden girer. Çünkü merkevin tozu yukarıya kalkmaz, hayvanın bacağının arasından geçer. Ama atın daldırdığı toz merkeplinin üzerine bastırır. Ali efendim, bunları bilmem, böyle fazla yolculuk yapmadım. Ben geriden geleyim, sen de ileriden git, buyur diyor, diyor. Yo, diyor. Kasit hiç konuşmuyor da bir konuşsun diye. Öyle sıkıntı geliyor da. senin Atı'nın ayağından gelen tozlar benim için şeref demiş herhalde. Yine de çok istihar etti, etti diyor, şöyle yan yana geliyor. Haydi Hayni gelmişler, kalbimden geçti diyor. Kabir haline bunun gibi zatlar vakıf olurmuş. Ben duyduğuma nazaran diyelim diyor. Ali efendi, kabir haline en küçük bir veli bile vakıf olur, diyor. Öyleyse bu çok büyük, dedim, diyor. Hı. Sonra diyor, nereye hoca efendi misafir olacaksın? Yahya'lıya hiç gelmedim ya, misafir olacak yeri gösteririm sana. Ben Durhamza Ali ne biliyorum diyor. Delmiş yapabilirim diyor. Böyle bir yere indireyim diyordum diyor. Kendi yok. Ben istediyim yere inerim. Sen keder etme. Haşam kapıcık karanlığı oldu diyor. Namaz baktı hızlıca camiden çıkacak gibi. Şu eve tevazulu bir ev, bir tecicat. Biri. Oda Bahçe evi, şu eve inelim diyor, diyor. Eskiden gelmemişsin, o evi alır, yağılmaz bir Çık, yiyer, itiraz geliyor, öyle demedim diyor. Ev sahibi, misafir gelince, çıkıver diyor sahibi diyor. Sami efendimiz misin diyor diyor. Hiç, bir görmemiş daha, hiç görmemiş. İşte Sami ben. Allah! Yani Eba-i Ansari'ye peygamberimizin indiği neşeli olduysa, öyle bir pervana kızlanmış, babamın en salih bir dervişlerinden, Hacı Mustafa'nın, Mahdum'un kayınpederi İnce'de Hafız Abdullah Efendim. Kılçuluğu varmış, serdi. Başka bir şey yok, namazlığa sermiş altına. Oturtturmuş. Olmadı, gitmiş, bir küçük, binden bulmuş gelmiş. Efendim, şunun üstüne otur. Oturdu mu atla, talaş etmeyin O da içine sınmamış, oturttuktan sonra yatağını kaldırmış gelmiş. Yaptı. Efendim, ellerin ayaklarını kaldırmış. Kardeşim, Yapmayayım, ama rahat olamayacak. Her parçalanacak çünkü pek muhabbetimiz var bizim. <gülüyor> Sami Efendi Hazretleri dedi mi? Demiyor sakti millet. Ben yani evvel görmüştüm, babam daha <gülüyor> hiç görmemişti. Alınmaya gittim, görüştüm dedi. <gülüyor> bir de orada yatmışlar. Sabahlar bir müjdeci gelmiş, ancak tullaya söylemiş. Demiş ki, Sami Bireli safız bile, abidir müjdemi ver Şimdi kime hatırladım, Abdullah ben dedim, dünya için müjde vermem. Seni everdiler de sen de vermem, padişahın kızını aldılar bir sebebi de Şu kadar milyon lira vermişler de sen de O zaman daha çok içerim, şey başka düğünüm. Ama limanda olduk, günahkar olduk. Elimizden kalkamaz olduk. Dedim ee, ahiret için bir müjdem varsa baş üstüne. Sami efendimiz gelmiş dedi. Allah. Nereye dememişsin ben, sana Dere köyü niyetine mi Şu dağa doğru koşmuşsun dedi. Yeni çıktı abi ikimizden, nereye bir daha geldim yanına. Ne oldu Hüseyin efendiler? Benim hastaymış derdim ama o için şey şaşırttı kafam. ...böyle de siyasetli yani Sami Efendi ne ismi, anılmaz ha! Dedim, kardeş sen ne diyorsun Yavuz'un cesane yeniler bana... ...Müderis Abiz'in evinde Efendimiz gelmiş diyorum dedi. Anladım Yavuz'un, ben oraya gidiyorum sen de babam gire git. Dere köyünde babam orada. Hukumetin korkusundan... ...Şurakları yakın diye Dere köyde Allah rızası için imanla geliyor yetmeği yok hiç. Uzak düşsün brez diye. Onun çok da maksulu var şimdi orada, sebzen kadar bir şey var, biizmillah, ihvanları var. Hazırdı, çoğaldı, biz orada vaat verdik. Al namazan oraya gitti vaat verdik, sene sene. Çok kıymetliyiz yani. Gelenler orayı bir ziyaret ettiler, girenler. Kızlar hep gettiler, geldi. Ve ihvanları, inşallah bir gelenlere Allah'a izin verirsen. Bir daha efendim, <gülüyor> Zınkanlar ile ben Yahya diye gündüm, mağdur, bir yol bir e, yol yok. Kopuştum bayi ölerine. Birader de oraya kopuşmuş. Baba, San Efendimiz geldi. Kılavuz ağabeyine ayağa kalkmışlar. Anlıyorum ne asile haberi, abi. Ben müjdeye geldim. Peki oğlum, müjdeye geldim. Aman Abdullah bir kucaklayayım be! Hiç kucaklamazdı bizi, dünya evladı değil. Hı. Efendimizle görüşünce bizi kucakladı bir defa. Allah'a olsun. Ben çok pür hittat geliyorum ve kopuşuyorum. Üstadına Abdullah Efendi'nin hep yıkılan değil, dışarıdan... Efendinin mahdumasını, efendi geliyor, peki heyecanlı geliyor. Dışarıya çık da al, şöyle ağır ağağa girsin. Pencere ne yok lan, bu taraftan gelmiştir şu taraftan, göründüğü ne yok, Efendimizin gözleri delip görüyor orayı her. Fiyizmillah, şöyle bir yeri verdim, baktım köşede O, Dizimin dibinden vakti Nazlı! Halil Ramazan <gülüyor> gibi gütçü, <gülüyor> beni affet Hoş geldiniz, Safa geldiniz, Safa getirdiniz. <gülüyor> Hoş buldum, Safa çıktı ben, açık neşredildim yani. iyi misiniz? ''Kalehiya asayi etevekkehu aleyhâ ve ehüşşü bihâ alâ ganemîn'' Elimdeki neydiydi de ''Kalehiya asayi'' Niye çok konuştum diyor, <gülüyor> Allah Allah çok konuşayım diye, hoşlanıyorum diye. Bizim dilinden kalkmıyorum böyle dizimi dizime dayadım. <gülüyor> Efendim, burada çıkma Mahallemiz var. Keder Direk Köyü'nde. Direk Köyü'nde de var. Buraya mı teslim edeceksiniz? Aşağıda geldiniz. Dere küye mi? Dere küye geleceğim. Ben oraya müjde ileteyim. Bir vasayip <gülüyor> mi bulacaksın? Alam ben dere kuralara götüreceğim. Eşte ala. Dere kuralara Bir Şah Mustafa Efendi göreceğim ben. De. Bu sehin benim elime açtı. <gülüyor> <gülüyor> Alam işlenmiş. Peki dedik oradan efendim, babam ile müjde geliyorlar biz çıkacak şimdi de, sen git babam. O yuk giderken iniş aşağıya geliyor gibi geliyor. Kopuştuğumdan böyle iniş aşağıya gitmiş gibi. Yani bana o kadar, peder oradan himmetinin altına aldım. Üstaz da buradan iki motorlu trene döndüm, yukları çekiyor, gerisi de yıklıyor. Biri de yiğitem daha güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Biri çekiyor. Şuradan geçtim mi Mustafa amca, oranın yokuşu, böyle ağzına beraber yokuş. Bir atlı İbişah'a geliyor arkamdan, Hasan efendi, kim kıyamaz bana. Annemin bir oğluyum, <gülüyor> nazikim. İkmanın dersine bakarım, nazlıyım daha doğrusu. Bin kadık, binersem ölürüm. Binersem hiç gitmiyorum zannederim. At böyle geliyor diyor işte bin ya. Yok, ben yokuşum. O yokuş böyle çok, yani yarım saatlıktan fazla belki. Koşa koşa, koşa, koşa, koşa, koşa de efendim başla çıktım. Babam bil Hacı Abdullah işte böyle kıl olsa, bir kitle halinde. Yeriin başına o yokuşun zirvesine bakıyorlarmış. Uyanana da inç böyle. Ustun Yusra. Ya, tam diye başına. Hasan efendi çıktı demiş. Oğul Osman. Kaç? O çıkan parlar demiş. Oğul Osman. Hasan mı demiş? Ben hissankoy'ya bir topustum. Ben. Kaza niye basmıyor izim yok benzinini hep kestim, gen Kendi bir gen ne ayak geliyor? Alın. Bir de lan, şöyle ki, dört dakika yap vermiş, şöyle, o depiden çıkışla o yarım saatlık yedem iki dakika da varmış. <gülüyor> Allah Allah, efendim iki dakika da geldi. Oğul <gülüyor> Hasan oğlum efendimizi gördün mü? Kıcak varmış, ucak böyle. Hepimiz <gülüyor> <Gülüyor> geliyor! Biz böyle buralarda böyle. Oğlum, <gülüyor> oğlum duramaz! Hem de azlıklarım için duramadım. Allah ım. Böyle kola, ahşi efendim! Haa, bundan! Otuz! Otuz beşte! Dörtte 35'te işte, o sıralar işte. <gülüyor> Ta evet, o, o gün efendimizin şeyi yani bu. <gülüyor> Şimdi de, yahu dedi, kalaşan üzüm yok dedi, e, camiyi ona attıralım, sütüttürelim, oraları sulattıralım, evut güzel dedim. Gittiler, onlar yaptık, karşı gidelim. Karşı gidelim de, yani hokumet çok tehlikeli. <gülüyor> Bir, Rusuz Çavuş'un evine girdi orada pencereden bakıyor, mazgal derliğinden bakıyor, ya, çok zor. Şu günümüze yüz binlerce şükür. Yani çok zordu, çok. Efendi Hazretleri o Alamca'nın apının üstünde görüldü. Görünce babam diyor ki dayanamadım dedi, yine hapse girersen geleyim dedi, geliyor. Arkasında dişti. Kavuştuğuna sonra ona hazırlardı. Ondan sonra... Efendimiz babamı şöyle bir görünce... <gülüyor> şöyle bakıp görünce... Hemen attan aşağıya geldi Birbirine geldiler, geldiler, geldiler, geldiler... Bir ucaklaştılar... Bu yandan... O yandan Efendimiz doyarmadı babamın ise. Daha cismen hiç görüşmüş değerler. Allah. Efendim, babam gittiğinde o Adalet'e evlenmeye gitmiş Efendimiz. Onun için e, tekke de yoğulmuşmuş. Lakin orada ismine aşık olmuşmuş. Selhalife, Ali Sami Efendi Hazretleri deniyormuş. Çok kıymetli. ellerinden birbirine tuttu eve geldik. Büyük bir ayran izledim. Büyük tasiyla, şu ahşap tasiyla bir yerde efendimiz içti. Işte, Evlad mısın diye miyette diye. Hatırını içtiler diye bir yerde. Eminin hatırını mina şifa sürülme mina şifa onun için içti. Işte. Böyle. Ben bir yer çekildiğimden tabi etişi şey diye var bizde i̇şte hemen bir şey yazdım. Ne yazmışsın bu oğlum? Kavuştu birbirine Şemsile kamer Mevla'yı zikretti hep büsbütün damar Şehrimize kuruldu bir azim fener Tevekküh isterim Sami Sultan'ın, Nur oldu girince memleket çarşı Hürmetle gidildi üstaza karşı Gözleri seyreder baktık çarşı, teveccüh isterim Sami Sultan'ın. Biiznillah durgun kalbi işletti, Latayif dersine hemen başlattı. Zahiri işleri bütün boşlattı, teveccüh isterim Sami Sultan'ın. Cem oldu ulema buyurdu sohbet, ilmi amaline ettiler hayret. Herkese halince geldi bir gayret, Teveccüh isterim, Sami Sultanım. Vasfını söylemekte kasırdır dilim, Ancak sen gösterin, Hazret'im yolum, Girdaba tutu tutuver elim, Teveccüh isterim, Sami Sultanım. Pederim, kılavuz, bütün dervişan, mestu hayran oldu sizle görüşen, Ozuruna geldi adis perişan teveccüh isterim Sami Sultan'ın Kalemder köleniz dileyor dilek ziyarete geldi cin ile melek bırakman bizleri kapında Ölek teveccüh isterim Sami Sultan'ın bulundum şöyle oturdum yazdım daha sonra boynuma koydum bunu Hiçse Görmüş görmüşte ellerim geldi tabii ki Efendimizin hakkında yaz diye bir şey Ne yazmışsın efendim? İmam hiç haber yok kimsenin oğlum. Dedi oğlum sen yalan söyleme dedi, ver dedi. Senin nazın geçer, kılavuz da yazar, biz de yazarık ya dedi. Daha üstün yazar da senin nazın geçer efendim diye dedi. Teveccüh isteriz Sami efendim dediğin dedi. Teveccüh'e belki masar olur, ver oğlum. Dedi. Bir ev er yazıyla yazdığımda kılavuz hafızı çığırdı, sülüs yazıya çevirtildi. Ben kaçtım, hiç ucuymuyorum tabi hayal ediyorum. Efendimize, efendim bizim içi mahtım, senin Hasan size işte. şey olmuş, okuldu oh, okuldu oh, oh, oh, oh. Para çıkardı, içine koydu. <gülüyor> Bana cizlerinin içine koydum, burada da soğumluydu. Serhubiser <gülüyor> yiğide ve kalife vardı, sihirçili. Ona çıkarmış okumuş, bak demiş. Babası kılavuz halsız filan fazladır, çok lan yenmiş. En bütçük bir <gülüyor> mahdupları bu demiş, onu yazmış bize. <gülüyor> demiş, bir de babama emretmiş, şu oğlunu, kızını Yendim, geldim, geldim efendim köşe oturmuş, şöyle çevrilim vahim başıma. O mektubu alınca, diyelim böyle Aldım, böyle. O zaman bunlar şahitli yazılma. Yani, Ecinli'den Cüdduh efendi babamla ikimizin arasında oturdu. Ben de bilirdim. Babam da bilirdi. Annem açık verirdi Kız kardeşim tarif tüm açık verirdi, biz de onun gelişinden o tarafa ağırdı vücutumuz, yani bir teveccüh olunca belli olur ya şöyle koyanlar. Fatıma obama baktı, obam Fatıma'ya baktı, efendimize dedi ki, efendim tevettühümüze mahzar olmanı için Cıkkı Efendi de teşek ettiler burdana. Efendimiz'e çıkardık. sonra bir hafız muayene oldu. Kaptık. Doktor Dursun Bey. Böyle yine demiş orada. Yine diyor. O Tahal Hadis Efendimiz haber verildi mi? Yine diyor. Efendim, bir Hacı Hasan abi'nin ağabeyinin görüştüğümüzden başka görüşmeniz mi? Demiş. Sıkır dedi. Hiç sesler. Her zaman görüşüyormuş ya, geldi demiyormuş, tam burada daha görüştüğümüzü dermiş, o her zaman görüşüyormuş. Ondan sonra, üstazımızı dere köyünde çok büyük iltifatlar, ihbanlar, tecellimler, <gülüyor> validem üstazımızın için ölürdü, e, ahirete irtihal etti. Ee, efendimiz'i bir kabrinin başına getiremezsem, ben evlat değil misin, demekti diyor. Dedim ki, Efendimiz'i e, annemin kabrine tüleceğim. Asa, ben diyemem oğlum, oldu? Allah olsun, ben diyemem, de. İkisi de. Evet, ben, efendim, kolayına bakacağım. Böyle uzun bir ev, Ayakkabıları içeriye çıkar. Eski usul, <gülüyor> ikindiden sonra, hatrımda mübarek ayakkabılarını çevirdim. Hiç seslenmeden. Yani, ayakkabıyı çevirdim, yalnız oturuyor o evde. Efendim istirahat etsin diye bir, fena, bir yalnız bırakıyor. Ha, ''Annenizin hafifine mi gideceğiz?'' dedi. <gülüyor> efendim bilir, Allah. efendim gidelim derse geleceğiz. Ama ben emri vadi karşısına koydum, efendimizin çevir çeviriyor, istesen git, istesen gitmeye. Diyemiyorum tabi, sen gidelim, de. ben buyur dedim. İkimiz bir gittik. Kimse yok. Yanına ben aldı. O yanlış, Yanarlak, canlı sokaklardan Efendimiz yolda geliyor, biliyor. Eskiden oralara gelmiş. Onunla düştü, ben de gerisinden geliyor, Evet veriyorum. Diyor oğlum işte ölüm benim misafirliğim gibi. Bir gün yarın dururum, bir gün koruları giderim. Biz bu dünyada bir gün yarın dururum, bir gün geçer, hepimiz gider koyuysa. Değil mi? Evet. Ölüm, ölüm aynı şuna benzer. Ta o günleri biliyor. Bir insan suya gider. Kafası, gözü hep bastırılır. Ne kadar durabilir? Boynundan, kulağından, ağzından su gitmesin diye hemen çıkabilir. Bu dünya zindandır, suyun içidir. Hemen çıkıverdiğimizde ahiret olacak. İşte o suyun içinde kaldığımız kadar kalacağız bu dünyaya. Kaldığımız o kadar belli olacak anca. Gölü, gözün ağıyla arası kadar yakın. Validenizin gittiği gibi hepimiz geleceğiz. Böyle bu evliliklerle beraber <gülüyor> ''Valide'nin kabri bura mı?'' diyor. Babam, kabri mezerin duvarı söktürdü, duvarı içine gömdürdü. Mektep ne oluyor, öte yanlarına belki sökülürse duvarın içinde olsun, kalsın da gemikleri kemikleri diye. O düşünceyle kimse bilemez, kabrin niye dolduğu saklı. Valide, çok rica etti beni. Gece depnettir, ben hayatta hiç görünmemiş çağrı görünürse ağlardı, üstüne çum giyerdi. Yani bir bambaşka bir hanımadı, canım gideceksin, şu kasanda Gafi'yi bir dahaki unutmuşuk. bir oğlan girdi, bu çocuk kadar yok. Sen az yaşında hün yaşında hüngür hüngür ağladı, sonra o akıl bağlı olunca benim simamı düşünürse, ne yapayım ya ben fendi, çok kıymetli bir sultanıdır. Bir fıkraya geçeyim, Bastana diller, Kadri halifesi, babama mektup yazıyor. Diyor ki, hocam, Sumusta efendi, Anşa hanım isminde bir ailen var mıydı? İki ay evvel vefat etti mi? Ne olduğunu bilemedi babam, aynı debi gibi oldu. Babam, Allah rızası için bu sırrı ifşa edin, ailem vefat etti, iki ay evveli ahirete iftihal etti, ismü de idi. Ne demek istiyorum? Oradan yeniden mektup yazıyor. Fahri kainat Muhammed aleyhis salatu vesselam'ı rüyamda gördüm. Yanında bir hanım var, bir hanım da mütemadiyen hizmetine dönüyor, hizmet ediyor Peygamberimize. Bu kim yarasudada Fatma da Zehra diye. Şu kim yarasudallah diye Yahyalı şu Mustafa Efendi'nin hanımı, ancha hanım iki aydır benim hizmetime verildi. O hizmetimi de yedi. Hür böyle görüyor varide. Allah, Allah, babam kimin kalbi çalışmasa letaydi ancha annenizin oraya giden o hunk böyle murakaba halinde durun çalışın. Çokları Adana'dan gelir orada latayıfı çalışır giderdi. Afedersinizler de. köyünde. Uzaktayım böyle. köyünde. O bir geldiğimizde inşallah nece kiraz olacak. Kiraz olacak inşallah orada <gülüyor> çok çok oturmalarımız var orada. Çünkü onlar da inşallah oraya gideceğiz. Allah izin versin. Efendimiz sağ tarafından vardı, o okudu dedi ki 11 iklast şerif okuyalım dedi bir fatih dedi bir ayet 11 iklast şerif velilerin kabrine öyle okunurmuş yani okumamız tamam oldu fatih çekti, geldi ki efendi şu efendi fatmiye demiş ki Annenin selam var, Hasan'dan Allah razı olsun. Kutlu cihanı benim başıma getirdi, ben kalbim bir daralma geçirirdim bazı. Şimdi o kutlu cihan, kabrime, kabrime gelmeden beri hiçbir şeyim kalmadı, sıkıldım. Hasan'dan Allah razı olsun diye anam dua ediyor gibi, onu da selamını aldım. Efendimiz, babamız dedi ki, Şamistah Efendi Hazretleri, Yahyalı'nın içinden girip, Yereköy'e çıkana kadar, ne kadar kabilde olanlar varsa, azabı kahp. Efendi Hazretleri, o kabirlere okuyup git onların geçtiği yerden acı ı bahar gidermiş Allah'a kudretti. O okuyor, oraya gönderiyor ruhlarla. Böyle de peder rüjdeledi. Ondan sonra, Buraya izni erildi. Davacıyı da koltun dedi, elimizin <gülüyor> eybir, oturtacağım, gösteracağım dedi. Efendim Hacı Kamil Hoca'nın müşeckel, büyük hocalar var burada Osman zaman. Hacı Kamil Hoca, <gülüyor> Hacı Hafız Hoca, Aa, Hafız Ali Hoca, Salim Hoca, Ali Hoca, dedem Hacı Mehmet Hoca. Birçok varlar canım, otur. Birçok varlar. 80 kadar olmuşlar, ulema, hafız. odanın içi böyle Biz dizdize oturuyor. Bu Yahya'lı yerinden böyle oynadı. Hükümeti tanımayacak bir belediye reisimiz var, babamın akrabası, Hamza. Bilin sen ne yapıyoruz? Babam diyor ki? Babama diyor ki, Annika dedi, büyük adamlarla ben de reisle Babam ona demiş. "Oğlum dışarıda efendi azatları senin geldiğini görüyordu, dedi.